Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahirrabbilalemin ve salatu ve selamu ala Resulü'ne Muhammedin ve ala adi ve sahbiyeti aittin. Bundan önceki dersimizde, mübarek suremizden, Kehf suresinden son olarak 13 ve 14. ayet-i görmüştük. 13. ayetin kelimede Cenab-Allah Surenin baş taraflarında kef ashalı ile alakalı soruyu gündeme getiriyor ve nahnu nabusu aleike nabehum hak diye buyuruyor. Yani biz onların haberini sana hak ile okuyacağız. Bu şunu gösteriyor. Demek ki onlarla alakalı gerçek bilgi bu soruyu soranlar tarafından, gündeme getirenler tarafından bilinmiyordur. Hatırınızda olduğu üzere bu üç soru içerisinde bu soruyu da sormalarını kendilerine tavsiye eden yani Mekkeli müşriklere tavsiye ederler Yahudiladi. Cenab-ı Allah burada ifade yerinde bir göndermede bulunur Ve onların da bu hususu gerçek mahiyetiyle ile bilmediklerini, tereddüt içerisinde olduklarını, bir takım hususları kısmen bilseler bile birçok hususları bilmediklerini ortaya bir takım biraz sonra ileride gelecek. Onlar diyecekler ki işte altı kişidirler, yedinci köpekleridir diye. Ondan sonra esas ediyor bu işin gerçeğini ancak çok az kimse bilir diyerek bu hususa da işaret etmiş olacak. Şimdi onların kıssalarının hak ile anlatılmasının bir manası gerçeğe uygun olarak anlatılması İkincisi bu kıssa vesilesiyle bu kitabımızın yani Kur'an-ı Kerim'in ön plana çıkarmak istediği bir takım gerçekler var. Onlar da dile getirilecek. Bir de bilhak kelimesinin özel bir manası var hakk ile iç içe anlatacağız yani burada hakkın dışında hakk ile bağdaşmayan tek bir işaret tek bir e, hatta yan ifade dahi ifade edilse bulunmayacaktır onlarla alakalı ilk gerçek nedir İnhem fikete amenu bi rabbih. Onlar bir avuç genç radlerine iman etmişlerdi. Onlar Rablerine iman etmiş bir avuç genç. Bu ifadenin Allah'ın şahadetiyle yapılması haklarında bu tadıklığın yapıldığı kimseler açısından çok önemli. Onların iman eden kimseler olduklarına Allah şahit kitabı Kitab-ı Kerim'inde bunu tescil ediyor. Onun için bu hakikatin ehemmiyeti büyük. Yine bununla bir temih var. Yahudilerin ki. Yani onlara bu aklı veren Yahudilerin de bu soruyu soran müşriklerin de gerçek bir imandan mahrum olduklarına da dikkat çekiyor. Siz öyle soruyorsunuz da hiç soruyorsunuz? Onlar eğer sizin için bir anlamı varsa onları bilmenin ilk bilmeniz gereken gerçek şu ki onlar sizin gibi müşrik Allah'a ortak koşmuyorlardır. Onlar Allah'ın oğlu vardır demiyorlardır. Onlar Yahudiler gibi Allah İsrail oğullarının Rabbidir. Onları koruyacaktır. Onları ancak belli günler cehennemde azaplandıracaktır. Ondan sonra onları cennete koyacaktır gibi hurafelere, batıl inançlara inanıyordu. Onlar gerçekten Rablerine inanan bir avuç gençti. Gençin imanının ehmiyeti çok büyüktür. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Hiçbir gölgenin olmadığı bir günde yani kıyamet gününde ...Cenab-ı Allah yedi kişiyi... ...kendi bir gün gölgesinde... ...barındıracaktı. Bunların başında kim var? Kim gelecek? Kıyamete kadar bir mesaj... ...veren ifade. i̇mam ...adil. Allah. Im. Adaletli bir... ...yönetici. Bir devlet sorumlusu bir başka adaleti çünkü bütün yetkilerin elinde toplandığı bir yerde bir zamanda zulmetmek imkanı kolaydır. Ve zulmetme imkanı kolay olduğu gibi ihtimali de çok yüksektir. Onun için hem gücünü kullanmayacaksın zulmetmek için, aksine bütün gücünü adil olmak için kullanacaksın. Hem de gerekli titizliği de bir an olsun elinden kaybetmeyeceksin. Ondan sonra kimleri sayıyor? وَشَابُمْ نَشَأَرْ ف۪ي fi اِذَعْا Allah'a ibadet ederek büyüyen büyüdükçe ibadetini sürdüren eh bu kadar yeter artık demeyen ibadet ettikçe Allah'a kumbuk ettikçe bundan daha çok ve şu anda ayakta namaz kılabiliyorum. Şu anda Ramazan orucu dışında haftada şu kadar gün, ayda şu kadar gün orucu tutabiliyorum. İmkanı var şu anda gücü olmayanlara gücümle katkıda bulunabiliyor, yardımda bulunabiliyorum. Bilgimle onlara doğruyu gösterebiliyorum. Mesela. Hayır yolları sayısız. Ve ben bütün bunları yapabilecek güce sahibim deyip Yaptıkça salih amele doymuyor. bir ifade ede ise salih amel açık gözlülüğü de büyüyor. Neşe hudetnat. Neşe et. Büyük gelişmek ister bilmek. Fi <fî> ibadeti Allah ise ibadetle iç içe büyüyor. Hadisin tabiri bu. İbadetle iç içe büyüyüp gelişen bir genç. Bu genç hiçbir gölgenin olmayacağı bir zamanda Rahman'ın gölgesi altında varılacak kıyamet gününde. Bu gölgenin ehemliyeti ne? Kıyametin ahvalini, hallerini, mahşerdeki ahvali anlatan bazı hadisleri hatırlarsak ...bu gölgenin ehemmiyeti ne kadar büyük olduğunu öğreneceğiz. Mesela bir hadis i Şerif şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde mahşerde güneş insanlara çok yaklaşacak. Bir mızrak boyu kadar kalacak aralarındaki mesafe. Herkes günahı kadar tere batmış olacak dino kadar. Kimisi topuklarına kadar. Kimisi baldırlarının ortasına kadar. Kimisi diz kapaklarına kadar. Kimisi göbeğine kadar. Kimisi göğsüne kadar. Kimisi çenesine kadar. İnsanlar o kadar ta katleri kesilecek. Sonunda haydi kalkın birileri diyecek aralarından birilerine gidelim bize Allah huzurunda şefaat etsin ki bir an önce hesabımızı görsün Cenab-ı rabl bu güneşin sıcağından kurtulalım diyecek. Hadis devam ediyor. Daha önce birkaç defa uzun uzun anlattık ileride belki inap atarız. İşte böyle bir vaziyette, böyle bir günde Rahman Cenab-ı Rabbül Alemin bu yedi grup insandan birisi olan Allah'a ibadet içerisinde serpilen, büyüyen gençleri, gençleri arşının gölgesi altında vardır. Sadece bu kadar. Bunun şerefi yeter. Bunun şerefi yeter. Ben herkesin o güneş sıcağından kavrulduğu günde rahmanın arşının gölgesi altında dinlenir Rahat ve huzur içinde cenneti Cenneti buradan yaşıyorum. Bu akıl almaz bir nimet. Değeri ölçülüp imkansız bir. ...takdir edilmesi bile imkansız. Onun için... ashabı Kehf'in... ...Kehf Ashabı'nın... ...gençliklerine vurgu yapılması çok önemli. Gençliklerine vurgu yapılıyor. Onlar... ...Rablerine iman eden... ...genç delikanlı. Eee onlar iman etti, Allah-u Teala iyi ettiniz demekle bu bıraktık. وَزِدْنَاهُ <Sessizlik> Biz de onların hidayetlerini arttırdık. Onlar, gençlerin Allah'ın buyruklarını bir kenara iterek, nefislerinin hevasına kapılan, o havanın arkasından giden, eğlence, işlet, içki, şu bu gibi şeylere heves etmeyip, kendilerini dizginleyen insanlar. O bakımdan biz de onların hidayetlerini artırdık. Ve Allah. Ortaya dikilip şöyle dedikleri zaman biz onların kalplerine sebat verdik. Ne dediler? Rabbuna Rabbus sebaati vel ard Rabbimiz göklerin ve yerin Rabb. Yani gökleri ve yeri bu muhteşem nizamıyla, düzeniyle yoktan var eden varlık alemine bu eşsiz düzeni koymakla, vermekle yetinmeyin. Onun bu düzen içerisinde devam etmesini de sağlayan, ve bu haliyle beşerin istifadesine arz eden Rabb bizim Rabbimiz'dir. Bizim Rabbimiz işte O'dur. Bizim Rabbimiz de kainatı Rabbi birdir. Yani bizi de bütün varlıklarında yaratan Allah bir ve tekdir. Bizim ihtiyaçlarımız neye ihtiyacımız varsa Nefes almaktan tutunuz. iç organlarımızın nasıl çalıştıklarını veya da ayrıca çalışmaları için çaba harcamadan çalışmalarına varlıklarını göstermelerine kanımızın devaranından tutunuz, beyin hücrelerimizin çalışmasına. Hatırımıza gelen gelmeyen ne var? Bunlar Yüce Rabbimizin düzenlemesi ve terbiyesiyle olur mevsimlerin dönmesi, güneşin ısıtması, gece gündüzün arda arkasına gelmesi, ayın doğması, yıldızların hareketi ve O kadar çok şey var ki bu kainatta. O kadar muhteşem bir düzen var ki, bunları her şeye kadir olan, her şeyi bilen yüce Rabbimiz bilen. Bizim ve kainatın Rabbinin bir olmasının da bir diğer manası var. Daha doğrusu, bir önemli ehemmiyetli ehimiyet, bir taraf var. Benim Rabbim ve kainatın Rabbi bir. Bana düzeni veren kimse, bu kainata bu düzeni veren odur. Beni bu kainat içerisinde halife yapan... Bu kainatı benim hizmetime takdir buyuran yaratan Allah'tır. Ve ben bu kainatı, kainatta Allah'ın bir halifesi olarak, Allah'ın adına ve Allah'ın adıyla tasarrufta bulunuyorum. Dolayısıyla benimle kainat arasında bir ayrılık gayrılık yoktur. Yani... Ben kainatı seviyorum. Ben kainatı hoyrat kullanamam. Ben kainatı Allah'ın razı olmadığı bir şekilde kullanamam. Razı olmadığı bir şekilde kullanamam. Kendimi kullanamayacağım gibi. Allah beni erkek veya kadın olarak yaratmışsa Aynı zamanda bana erkek ve kadın olarak neyse vazifemi ve ayet etmem gereken hukuku da ödülmüştür. Bu sadece giyim, kıyafet ve tesettürden ibaret değil. Erkek ve kadın vazifeleri itibariyle karıştırılırsa bu sefer şahsiyetleri de karışır. Erkek kadınlığa doğru, kadın da erkekliğe doğru mesafe almış. Bu da hikatin değişmesidir. İnsanlar hormonlu gıdalardan rahatsız olduklarına kadar erkeğin ve kadının erkeğin erkekliğinden, kadının kadınlığından çıkmasından rahatsız olmaz. Olsa herkes İşte Allah'ın bizim ve kainatın Rabbi olmasının manalarından birisi bu. Allah'ın kainatın her bir zerresini hangi maksat ve hikmetle yaratmışsa o maksat ve hikmete göre onu görmek, değerlendirmek ve ondan istifade etmesini bilmek icap ediyor. O zaman biz Allah'ın ruhumiyetinin hukukunu, haklarını yerine getirmiş, o da Onun için bizim de birinci vazifemiz kainat gibi. Kainat Allah'ın Rabb olarak biliyor ve onun emir ve hükümlerine ne yapıyor? İtaat ediyor. Bizimle kainat arasındaki en baliz fark bizim irademizin bulunmasıdır. Biz irade sahibiyiz. Onun için kainat için rububiyet söz konusudur Allah'ın. Uluhiyetinin ayrıca onlar için bir tecellisi yoktur. Allah Efendimiz'e söyleyemeyelim ve gör ilahıdır geçmiyor Kur'an-ı Ama ne geçiyor? وَالَّذ۪ي فِى السَّمَاءِ اِلٰهُمْ Yani semada da uluhiyeti, yerde de uluhiyeti olandır. Ne var semadan? Sema'nın üzerinde değil, sema'nın ilahıdır diye bir tabir Kur'an-ı yok. Yeryüzünün ilahıdır diye bir şey yok. O sapık zihinlerin, ...ürettiği bir şeydir. Yer tanrısı, yok tanrısı... ...şunun tanrısı, bunun tanrısı. Uluhiyet... ...irade sahibi mahluklar için... ...mersulatıdır. Yani... ...yani... ...ben kendi irademle... ...Allah'ın emir ve hükümlerine... ...rağ oluyorum. İradem dışı vücudun ...az önce bahsettik... ...onun kanunlarına tabi elbette... Fakat bir de ben ila, irademle bir şeyler yapabiliyorum veya yapmayabiliyorum. İrademle Allah'ın hükümlerine riayet edebilir, irademle maazallah Allah'ın hükümlerinin dışına çıkabiliyorum. İşte irademle Allah'ın hükümlerine riayet etmeyi, yap dediğini yapıp, yapma dediğini yapmamayı kabul ve ikrar etmemin manası. Allah'ın uluhiyetini kabul etmemek. Buna dikkat etmek zorundayız. Onun için onlar "Lend'a min dunihi ilaha le" Biz ondan başka asla bir başka ilaha dua etmeyiz, ibadet etmeyiz, itaat etmeyiz derler. Yani kendi zamanlarının İslam'la hükmet yani yöneticilerine toplumlarına sistemlerine ayrıldıkları temel noktayı ifade edip tebdirlerini yaptılar. Siz dediler göklerin ve yerin Rabbinin Allah olduğunu kabul etseniz dahi kurduğunuz bu nizamda Allah'ın hükümlerine yer vermediğiniz, o hükümleri tanımadığınız için ondan başka bir ilaha dua ve ibadet ediyorsunuz. Biz ise bunu asla yapmayacağız. İşte Müslüman ile Müslüman olmayan arasındaki temel ayrılık çizgisi buradadır. Burada Hatta bütün ayrılık buradadır. Başkasına da gerek yok. Eğer biz davranışlarımızla, hal ve hareketlerimizle Müslüman olmayanlardan ayrıysak, farklıysak, bunun tek sebebi vardır. Biz Allah'tan başkasını ilah kabul etmiyoruz. Onlarsa ya kabul ediyorlar veya düz bütün hiçbir ilaha iman etmiyorlar. Ya başka ilahlar ediliyorlar veya hiç kabul etmiyorlar. O zaman da kendi nefislerini de ilahlaştırmış oluyorlar veya şeytana iman etmiş oluyorlar. Başka bir şey? iyi yok bu işin. Çünkü diyor, eğer, la قُلْنَا bizler gerçekten haktan uzak mu uzak, haktan alabildiğine uzak bir söz söylemiş olurdu. Ondan sonra anlaşıldığı üzere şimdi göreceğimiz 15. ayet-i kelimede alanında geçen bir konuşmayı aktarıyor. Bu konuşma da onların kavimlerinden niçin ayrıldıklarını gösteriyor. Bunu göstermek suretiyle onlar gibi gelecekte günümüzde olduğu gibi İslami olmayan toplumlar içerisinde yaşamak durumunda olan insanların ilk olarak kendileriyle toplumları arasında hangi ayrılık, aşılmaz ayrılık çizgisini çizmeleri veya ifade edilirse aşılmaz duvarı ortaya koymaları kurmaları gerektiğini ortaya koymuş. Nedir bu? Diyorlar ki "Ha اُلَٰئِ قَوْمُنَا اِتْتَخَلُوا min دُونِهِ اَلْيَا Şu bizim kavimlerimiz var ya, kavmimiz var ya, onlar Allah'ın dışında bir takım ilahlar edindiler. Bu uzaktan uzağa neyi gösteriyor? Müslüman içinde yaşadığı toplumu, ...bütün özellikleriyle, ayrıntılarıyla <gülüyor> tanımalıkça değerlendirmeye kalkışmamızdır. Üstün körü değerlendirme zulüm olabilir. Haksızca olabilir. Onun için genel değerlendirmelerde bululsak dahi özel değerlendirmeler ayrı bir vahiyedir. Mesela Ashab-ı yaptığı gibi. Şu bizim toplumumuz dedikleri, içinde geldikleri, içinden çıktıkları bir toplum. Tıpkı 14 asır önce veya Ashab-ı Kehf'ten şu kadar asır sonra gelmiş olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ve Ashab-ı Kiram'ın içinde kendisileri buldukları cahili toplumu gibi bir toplum, cahiliye toplumu gibi bir toplum içerisinde olduklarını gösteriyor. Onlar da tıpkı Peygamber Efendimiz ve ashabı gibi Allah'tan başka uydurma ilahlara ibadet eden, Allah'ın dışındaki varlıkların uluhiyetine inanan, onu kabul eden, yani Allah'ın hükümlerine, dinine, şeriatine aykırı, din, hüküm ve şeriat ortaya koyan, hukuk oluşturan, inanç oluşturan ideoloji oluşturan bir toplum içerisindeymişler. Onun için bunlar bizim kalbimiz ve Allah'tan başka ilahlar edin diyorsun. Müslüman delille konuşur ve haklı olarak kendisine muhalif kanaati veya inancı savunanların da delillerini ortaya koyarak konuşmalarını ister. Eğer ben bana göre diyerek konuşmuyorsam bir başkası da bana itiraz ettiği zaman bana göre diye konuşmak Benim gösterdiğim delil ayarında o delil kadar kuvvetli bir delille karşıma çıkması lazım. Onun için diyor ki... لَوْ لَا يَعْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ Bu bizim kavmimiz Allah'tan başka dua edip tapındıkları ilahlarının gerçekten ilah olduklarına dair apaçık bir delil neden getiremiyorlar getirmeleri gerekmez mi bununla kendi kavimlerinde karşı haşa zalim değil oldukça adaletli davrandıklarını görüyoruz delil getirseler problem olmayacak neden diyor? Apaçık bir deliliyle karşımıza çıkmıyor. Çünkü onlar delillerini ortaya koydular dikkat ederseniz az önce. Kavimlerinin ortasına dikildikleri vakit ne demişlerdi? Kalu Rabbune Rabbus vel ard Bizim Rabbimiz... Göklerin ve yerin Rabbidir. Tuklu İbrahim Aleyhisselam'ın memnuda söylediği gibi. Evet. Benim Rabbim gökleri ve yeri yaratandır. Hayat verip öldürendir. Ben de öldürür deyince öyle mi? O zaman benim Rabbim güneşi doğudan doğduruyor, Batıdan batırıyor. Haydi sen aksini yap. O zaman kafir söyleyecek bir söz bulamıyor. Şaşırıp kaldı. İşte ashabı kehf de böyle yaptılar. Kendilerinin Cenab-ı Allah'ı ilah kabul etmelerine Allah'ın rububiyetini gösterdiler delil olarak. Şimdi Müslüman olarak veya Ashab-ı günümüze getirelim. Aynı şeyi söyleyecekler. Diyecekler ki biz göklerin ve yerin Rabbi Allah olduğu için O'na ibadet ediyoruz. O'nun şeriatini kabul ediyoruz. O'nun emrettiği şekilde iman ediyoruz. O'nun helal dediklerini helal, haram dediklerini haram biliyoruz. ...O'nun uygulanmasını emrettiği hükümleri... ...bireysel olarak, aile olarak, toplum olarak... ...devlet olarak imkanlarımız ölçüsünde sonuna kadar uygulamak istedir. Çünkü bizim Rabbimiz Allah, ilahımız da o olacaktır. Gökleri ve yeri yaratan, göklerin ve Arabin Rabbi, onları düzene koyan o olduğuna göre... ...nasıl ki güneşin hareketinde... ...yerin hareketinde, ayın hareketinde, yıldızların hareketinde. Bir milimlik şaşma yoksa... ...bu da semavatın şeriatidir. Kainatın şeriatidir. Nasıl ki... ...herhangi bir elementin atom sayısı sabitse ve değişmiyorsa... ...ve bu kainat için vazgeçilmez bir halse, ...değiştiği takdirde başka şeyler de değişecekse... Bu da Allah'ın şeriatı, kainatın eşyanın maddenin de şeriatıdır bu. Rabbimin şeriatı da böyle bir vardır Biz insanlar için öngördüğü şeriat da bu şekilde en ufak bir sapma göstermez. Sapma bizde. Sapma bizde. Sapan bizleriz. Ve diyorlar ki ashab bugün de olsa mehenni insanlar biz şu kadar asır önce Krallar şeriat koyardı. Ve insanlar o kralların şeriatine inanırlardı. Veya bir din diye bir şeyler uydururlardı. Şu putlara taparlardı, bunlara taparlardı. Ve birileri onların adına hüküm koyarlardı. Aradan asırlar geçti, şöyle oldu, böyle oldu. İslam dışı, peygamberlerin getirdiği şeriatın dışında... Bir sisteme tabi olan hangi toplumu alırsanız alınız Allah'ın şeriatı dışında bir şeriat uyguluyorlarsa mutlaka onun arkasından belli bir kesimin menfaati ve belli bir kesimin geri kalan büyük çoğunluğun ezilmesi ve kaybolması da cevabıdır. Adalet sadece İslam şeriatında var. Adalet olmadıza İslam şeriatı olmadıza insanlar zalim olur. Birbirlerine zulmederler. Birbirlerini katlederler. Birbirlerinin servetlerini talan ederler. Hak ve adalet ölçüleri içerisinde davranamazlar. Öfkelerini, kinlerini kontrol edemedikleri gibi onların bu zarar hallerinden istifade edecek haineler de her zaman devrede olur. Hiç kimse bugünkü dünyanın ...ve dolayısıyla üzerinde yaşadığımız toprakların... ...hallerinin Allah'ın dini dışında... ...başka bir şeyle ıslah olabileceğini düşünmesin. Dalaletin tam kendisidir. Merhum İman Malik ne kadar doğru söylemiş. Bu ümmetin başı neyle ile ıslah olup düzelmişse... ...solu da aynı şeyle asla bunun düzelecektir. Reçete bu. Reçete bu. Ya... ...üç kelimeyle sana... ...kurtuluşun reçetesini, geleceğin reçetesini de veriyor. Niye? Çünkü Allah'ın nuruyla bakmasını biliyorlar. Allah'ın kitabını iyi anlamışlar. Allah'ın dinini iyi kavramışlar. de keşke İmam Malik'teki bu basiretin ki yargılanan insanlar arasında bunlar da var bu gibi zavallılar tarafından İmam Malik'teki bu basiretin bu ferasetin milyonda biri olsaydı. Sana 14 asır öncesinden kıyamete kadar baki kalacak bir reçete takdim ediyor. Bu ümmetin başı neyle asla olduysa ahiri de onunla asla olur Allah'ım. Allah. Zannediyorsun ki beşer konuşmuyor. Adeta ilahi kelam Evet iktibası beslendiği kaynak ilahi kelam olunca böyle konuşur. İlham orada onu iyi özümsemiş ve ifade yerinde iyi formüle ediyor. Bu ferasetten, bu ve bereketten Cenab-ı Allah bizleri de Amin. çok nasip dar eylesin, çok nasip dar Arkasından devam ediyorlar. Diyorlar ki onlar Allah'tan başka ilahlar koşuyorlar ya, buna dair delil getirmeleri gerekmiyor mu? Kardeşim sen insanlara şeliat koyduğun zaman, yasa koyduğun zaman, anayasa yaptığın zaman elindeki tek delinle ...şu kadar kişi tarafından bu kadar kişi seçildi. Bu delil mi ya? Bu hakkaniyetin delili değil ki. Olsaydı... ...şimdiye kadar... ...dünyada... ...insanlar tarafından... ...bu şekilde seçilenler tarafından... ...daha önce seçilmiş, seçilmemişler tarafından da yapılıyordu. Krallar, bilmem neler vesaire... ...fark etmez. Beşer tarafından... Bunca asırdır, bunca milyonlarca, milyarlarca insana yasalar yapılıyor. Nereye geldi beşeriye? Siz eğer Amerika Orta Doğu'daki menfaatleri için... ...bunca zülgün devam etmesi için elinden gelen her bir şeyi yapıyorsa... Amerikan Kongresinin, bilmemnesinin, vesairesinin, meclisinin, parlamentosunun adaletinden kim söz edebilir? Ve buna benzer dünyadaki bütün parlamentolar için bu hüküm geçer. Etkin. İnsanlık Allah'ın dinine dönmekten başka önünde açık bir yol olmadığını kabul etmek zor. Necif Hazıl'ın dediği gibi bütün yollar çıkmaz sokaktır. Selamete, cennete çıkan hiçbir yol yok Allah yolundan başka. Keşke yine Necif Hazıl'ın dediği dedik bütün beşeriyetin kulaklarına ulaşacak kadar Güçlü bir hançerimiz olsaydı, muhakikati bilseydik dile getirebilseydik. Ama her birimiz Hasan-ı Basri'nin Ashab-ı Kiram'ı tanıttığı gibi yeryüzünde yürüyen birer Kur'an maktumunduruz. Yeryüzünde yürüyen birer Kur'an olursak, zulümlerimizle, hayasızlıklarımızla, edepsizliklerimizle çok affedersiniz söz meclisler gaddarlıklarımızla İslam'a uygun olmayan amellerimizle İslam'ın dünya karşısındaki görüntüsünü de çirkinleştirmeyiz. Adil olursak İslam'ın rahmetinden, merhametinden, şefkatinden ve aynı zamanda Allah'ın hududunun çiğnenmemesi noktasındaki hassasiyetimizden hiçbir şekilde taviz vermezler, o zaman biz gerçekten vasat bir ümmet, yani adaletli bir ümmet, vasatın bir manası adil olmak, adaletli bir ümmet olmak özelliğimizle beşeriyete çok şeyler vaat ederiz. Hatta beşeriyetin umut adresi biz olur. Batı bunu çok iyi bildiği için Müslümanların adaletiyle, gerçek şahsiyetleriyle ortaya çıkmasına imkan vermemek için elinde gelen her şeyi yapıyor. İslam diyen, İslam'ı bilmeyen zalim ve insanları bir şekilde üretiyor ve bunlar maalesef Müslümanım diye temiz, iyi niyetli, sıradan fakat bir türlü... Şer'i bakımdan akılları kemale ermemiş insanların da desteklerini alarak İslam'ın hiç tasvir etmediği manzaralar ortaya çıktı. Ve bununla İslam kaybediyor. İslam'ı çirkin göstermek isteyen Batı'nın Amerika dikkate ediyor özellikle. Batı dediğim zaman çünkü Batı'nın başı o. Suya değirmenin su taşınıyor. <gülüyor> Onun çarkı dördeli bir yolu. Müslüman o kadar basiret ve feraset sahibi olmak zorundadır ki, tek bir kelimeyle dahi olsa, yarım kelimeyle dahi olsa, batıla, batının planlarına hizmet etmeyecektir. Bunu yapamayız. Bunu yaptığımız takdirde de niyetimiz ne olursa olsun, İslam'a hizmetten bahsedemiyor. Allah'ın bu insanlara yapacağı muamele Beni ilgilendirmez. O onun bileceğini Fakat hakikat olarak şunu biliyoruz ki bu şekildeki muamele, adil olmayan muamele Müslüman'ın kabul edebileceği ve İslam'ın kabul edebileceği bir şey değildir. İslam'ın kabul etmediği bir işi ben de kabul ediyorum. Siz de kabul edemezsiniz. Hiçbir Müslüman kabul edemez. Ona dikkat etmek durumda. zulmü <gülüyor> iftara Onlar madem Allah'tan başka ileri sürdükleri ilahların ilah olduklarına dair açık bir delil ortaya koyamıyorlar o halde soruyoruz diyor. Allah'a Allah hakkında Allah ha dair Allah için yani Allah'a Allah ile ilgili olarak Allah adına Yalan iftira edenden daha zalim kimdir? Ya İslam adına yanlış iş yaptığınız zaman şu veya bu şekilde bunun da kapsamına o ölçüde girmiş oluyorsunuz. Ona dikkat etmek lazım, daha zalim. <gülüyor> Enteresan ifade edelim. Madem siz onlardan ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinden ayrıldınız. Demek ki onların toplumları Allah ile birlikte başka ilahlara da ibadet ediyorlardı. Veya başka ilahlarla birlikte Allah'a da ibadet ediyorlardı. Gelmiş, gitmişler. Faizin Allah'ın dininde haram olduğunu bilerek mesela ürün olarak biliyorum. bilerek, kardeşim doğru, Allah haram kurmuş ama ne olacak yani... ...bugünkü hayat faizsiz yürümez, değil faizi savunmaya kalkışırsa... ...o kişi imanını tecdid etmek durumunda. Bütün haramlar için, bütün farzlar için bunu kıyaslayalım. Yani Allah'ın koymuş olduğu kesin bir hükmü, bilerek... ...reddeden, değiştiren, kabul etmeyen veya uykul alamayacağını söyleyen ve buna benzer... ...yaklaşımlarla devre dışı bırakmaya kalkışan bir kimse kesin bir hükmü bilerek imkan ettiği takdirde İslam'ın dışına çıkıyor. Ama yani Allah korusun bir Müslüman bir şekilde bir günah işleyebilir. Müslüman günah işlemez diye bir şey yok. Fakat Müslümanın yapmaması gereken şey imanını muhafaza etmek adına Allah'ın hükümlerini olduğu gibi kabul etmek ve değiştirmemektir. Farzı farz bileceğiz ve böyle iman ediyoruz. Bu farz ümmetin insanların faydasındadır, menfaatinedir. Dünya ve ahirette felah bulmaları için gereklidir. Haramı da haram olarak bileceğiz. ...ve onu haşa savunmayacağız. Hayatta varsa ortadan kaldırmak için... ...İslami usullerle, İslam'ın öngördüğü yolla ve yöntemle... ...ortadan kaldırmak için de mücadele edeceğiz. Onu müdafaa etmek şöyle dursun... ...haramın, hayat hakkının olmadığını bilmeniz lazım. Bunu budur. Bunun bu uğurda üzerimize düşen şu aşamada maalesef bugünkü şartlar içerisinde tebliğ'i yani Rabbimizin yoluna hikmetle en güzel yolla davet etmek gibi bir imkanımız var ve bu imkanı biz gerektiği gibi kullanıyoruz. İnsanlara Allah'ın dinini anlatabilmek için, önce öğrenmek için bütün vaktimizi mesainizi ...bilmiyorum ama... ...mümkün müdür acaba denilse yeri midir? İnanın... ...en azından ilimle iştigal edenler için. Zaruni ihtiyaçlarını yani... maddi ihtiyaçlarını... ...karşılayacak kadar dünyalık için... ...çalıştıktan sonra... ...bütün mesailerini... ...dini öğrenmek ve öğretmek için... ...harcamaların gerektiğine inanıyorum. Bu o kadar önemli bir şeydir. Çünkü asrı, medya asrı, bilge asrı falan filan. Denildiği kadar denilsin. Bu asrın bize göre bir diğer adı İslam'ın cahilinin. İslam cahilinin insanların, Müslümanların dinlerinin cahili oldukları asırdır. İslam'ın bilinmediği bir asırdır. Bu asrın bir diğer veçesi o halde bizim vazifemiz bu açıdan çok ehemli İşte Kehf ashabı Allah'ın rahmeti onlara Allah'ın dinini de güzel biliyorlardı, güzel tebliğ ediyorlardı, güzel yaşıyorlardı. Üzerlerine düşen sorumlulukları da güzel anlayıp güzel biliyorlardı. Cenab-ı Allah da bir taraftan soru soranların ifade yerindeyse ağızını ifade edelim, ağızlarının paylarını veriyor, öbür taraftan da biz müminlere kimler gibi olmamız gerektiğini yapmış oluyor? Özellikle gençlerimize göstermiş oluyor. Cenab-ı Allah'tan Ashab-ı bu güzellikleriyle örnek almayı bizlere nasip veriyor. Sen almasını niyaz ederiz. Biraz nefes aldıktan sonra kaldığımız yerden devam ederiz.